Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Soru soruldu, tarihte Şeyhül İslam makamına gelmiş bir kadın olmuş mudur? Böyle bir Şeyhül İslam bayan olarak mevcut olmuş mudur? Kaynaklarda böyle bir şey var mı, böyle bir bilgi var mı? Şimdi Şeyhül İslam demek dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetki sahibi olmak demektir. Tarihte, İslam tarihinde böyle akıl sahibi alimler tarafından bu mertebeye getirilmiş bir bayan, bir kadın bulunmamaktadır. E, ayrıca yaratılış itibarıyla, fıtrat itibariyle bir kadın nasıl ki peygamberlik makamına gelemiyorsa peygamberlik makamının halifeliği sayılabilecek Şeyhül İslamlık gibi bir e, makamada yine bir kadının gelmesi burayı temsil etmesi mümkün olmaz çünkü fıtraten buna uygun yapıda değildir kadınlar elbette ilim sahibi ve dine hizmet etmiş kadınlar elbette olmuştur e, tarih boyunca. Ama Şeyhül İslam demek, böyle bir makama gelmek demek bambaşka bir durumdur. Bu da kadınların fıtraten kaldırabilecekleri, omuzlarına yüklenebilecekleri bir görev değildir. Ve tarihte de aklı başında bu şekilde ortaya çıkmış bir İslam, bayan Şeyhül İslam'ı olmamıştır. Kadınlardan peygamberlik iddiasında Olanlar dahi olmuştur. Ama bu e, elbette ki itibar görmemiş, kabul görmemiş. Yani asla e, insanlar tarafından e, kabul edilmemiştir. Bunların e, mücadelesi her zaman olmuştur. Tarih boyunca kadın erkek, sahte peygamberler, sahte din adamları elbette ki bunlar olmuştur ve olacaktır. Ama e, İslam bunları Kabul etmez, reddeder. Yani Şeyhül İslamlık makamı öyle basit bir makam değildir ve herkes bu makama gelemez.